dağı kadar ecir verilir dediğini söylüyor dedi, İbni Ömer git bunu Ayşe'ye sor, Hazreti Peygamber böyle bir şey söylemiş midir, Ayşe'nin ne diyeceğini, gel bana söyle dedi, Habab gidince İbni Ömer bir avuç çakıl alarak elinde döndürmeye başladı, Habab geldi ve evet, Ebu Hüreyre doğru söylemiş dedi, İbni Ömer elindeki çakılları atarak biz, ecir yığınlarını kaçırmışız dedi.